ama oradan gelen oradan bir şey diye kabul edersen bu garip olur kaldı ki onlarda mealcilerde bunu da inkar eden var neyi inkar eden namazı ee, mı tabi namaz diye bir şey yoktur sadece bir kuzeyde vardı şeklinde işte o zaman nasıl bir namaz vardı nasıl ee, bir oruç vardı şimdi orucu biliyoruz orucu e, aşure orucu dedikleri oruç vardı Onlardan yani geçmişten geldiği için büyük ihtimal e, akşam iftar yapma, yapamayan öbür akşam'a kadar kalıyordu. Bir akşam iftar vardı, Ondan sonra bir şey yapamazdı. Kadınlara yaklaşmak bile yasaktı. Yani böyle olabildi bir gün. E, namaza gelince mutlak bir secdesi olan bir ibadetti. Bazı şeyler 90 da olsa. Ben yani ters döste mesela hadşta bile böyle bir ifade var. Onların acını anlatırken mesela noksanları anlatıyor. Onlar güneş batmadan evvel Arafat'tan inerler. Siz güneş battıktan sonra inin, ineceğiz diyor. Onlar meşar Haram'a vardıklarında Müzdelife'ye babalarının kahramanlıklarını anlatırlardı. Siz de diyor. Allah'a çok canın orada diyor. Onların kusurlarını mesela onlar kurbanı. Kağıdenin yanında kurban taşı dedikleri bir taş vardı. Orada kurban gezerlerdi devt Mekke ehli biz harem ehli diyerek Kabe'yi çırıp çırıl çırıl çıplak tavaf ederlerdi. Allah Resulü çünkü o ibadetteki arıza var, var, ise düzeltilmesi gereken şeyler varsa biz de onları düzeltmiştir. Namazla ilgili bilgi var mı? Şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlar diyerekten. Mesela Yahudiler elleri böğürlerine koydu. Yok hocam müşrikler için söylüyorum. Mekkeli müşrikler için. Yok Yahudiler o, namaz onlarda da vardı. Onlarda da. Mekkeli müşrikler için şu an bildiğim bir şey yok benim. Peki hocam namaz kılarken e, işte ben bu namazı hem Allah için hem de şu put için veya işte şu e, zat için kılıyorum demeleri var mı? Yoksa Öyle sadece şey onu şey yok sadece Ebوزر ben Müslüman olmazdan 3 sene önce namaza başlamıştım diyor. Ama ee, Hristiyan da hocam. Kimin için efendim? Hristiyan olduğu zaman Yok. Mekkerim. Ee, diyor Müslüman olmazdan 3 sene evvel namaza başlamıştım diyor. Ee, diyorlar peki kimin için kılıyordun? Allah için diyor. Yani şöyle soru gelebiliyor hocam da yani mesela onlar işte namaz kılarlarken hem e, ibadet etmiş oldukları puta hem de Allah için kılıyorlardı. Diye buna, bir de, buna delil ister. Söylende bulunuyorlar da o yüzden soruyorlar. Haç'tan işte delil ister. Evet. Haç'ta bazı şeylerde yaptıkları var. önce insanların dedikleri denilen sözleri deyip o mevzuda Kur'an'dan, sünnetten dayalı bir şey geliyor mu? Evet. Buna bakmamız gerekiyor. Peki biz müşrikler namaz kılıyor diye neye dayandırıyoruz? Bu, bu sabit olduğu için. Ebu Zer'in hadisine mi? Ebu Zer hadisine onların namazları el çırpmaktan başka bir şey değil diye ayet-i kerime var. Onlar mescitleri yani, e, şahidine ala enfisime ye amurum Allah'ın mescitlerine imar ederek kendi küfürlerine şahitlik ediyorlardı diye ayet-i kerime var. Mescitlerin şahitli olardı. Normalde ayet-i kerimeye baktığınız zaman bütün meviler namaz demir olunmuştu. Onların ümmeti de o mevzudaki bize gelen nakiller kısıtlı. Çalıyanlar bize dedikleri fazmiş. Hmm. Adamlar işgal etmişler faz ya. ya bunlar tamam. Senelerdir biliyoruz Bunlar böyle devlet mekanizmalarını mekanizmalarını kendi adamları yerleştirdiler. Ama bu, bu yönlü programlarda. Birileri bunların bu mekanizmasını kullandı. Evet. Kendi ideolojilerindeki insanları yaptıramadıklarını Onlara yaptırtılar. Abdullah hocanın ideolojisindekilere yaptırtılar bir şekilde yani. Çünkü bunda bir tarikat nüfuzu var. Evet. Aslında bizim bir arkadaş var Müslüman gençler. Onların hocası bu konumunda yani. Bu bir tabir söylüyor. Bunlar diyor modern şeyh diyor yani. Ee, özellikle mesela Mustafa İssemioğlu'na ve Abirz Bayındır'a takmış. Hadis inkarcısı ya. Kime takmış? Mustafa İssemioğlu şeye Bayındır'a. Bayındır'a. Onlar diyor modern şeyh diyor. Siz de diyor modern müritsiniz diyor. Modern Mürit. Mürit. Ha. Onlar için diyor. Yani şimdi onları modern şey, onların sözünden gidenleri de modern müridler diyor. Tabii. Siz diyor ötekileri diyor tenkit ediyorsunuz diyor, sorgulama yapmadıklarından dolayı. Doğru diyor. Vesaire vesaire vesaire. E siz de diyor Tabii. onların diyor her diyor sözünü diyor. Kur'an'a Kur'an bize yeter diyorsunuz. Mustafa'ya diyor. Alıyorsunuz siz. Siz de diyor modern müritsiniz diyor yani. Güzel diyor. Ya Fethullah Gülen de aslında bir şey yani. Bunu İstedikleri kadar değil izlesinler. Yani eğer şeyh kelimesini normal kendi anlamıyla kullanırsak hoca demek şeyh tabi. Yani yok biz şeyh değiliz deyince tarikat şeyhını anlayarak o gibi değiliz demek istiyor istemeleri anlam taşımaz. Ama bir tarikat şehri bile müridine birçok şeyi böyle yaptıramaz arkadaş. Dem, araba ekleniyor. Yine bu kalabalık, bu kalabalık ne ya. Yani. herkes şunu soruyor. Bu metro olmadan önce millet ne yapıyordu? <gülüyor> yani? imkan sağlandı. Hocam ama bu şey gibi biraz. Tahribat hızlı e Düzeltme yavaş ya ne Tahsis Tahsin mi? Evet, Tahsih evet. yavaş evet. Şimdi çoğalanla Yapılan işlere baktığın zaman işler az az kalıyor yani Yetiştiremiyorlar hocam Tabi bir şey var ya yani. Hem <gülüyor> de hep sürgün Bir ilginç bir istatistik var ben Şey yapmıştım ee, Hocam yaklaşık Türkiye'de yaşayan 6 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Ve evet. üretilen aracın 6 tanesinden biri de İstanbul'da kullanılıyor. Doğru. Türkiye'deki. 15 milyon, 6'da biri, 5'te biri. Evet. Türkiye'nin doğrusu. Bir hocam şöyle bir şey daha var İstanbul'da. O 15 milyonsa eğer burası, buradan çıkan çocuk da çok oluyor. Kim Mesela de Bursa'da de. diyelim 4 milyon kişi var. Onun 10 sene sonraki büyüme rakamlara baktığın zaman o 4 milyon kişi ne kadar çocuk üretebilir ki? Ama 15 milyon ürettiği çocuk 10 yıl sonra yani gitgide fark şey yapıyor yani. Diğer şehirlerle fark açılıyor gitgide yani. Alabalıklaşma. Hayır. Heri resmini sarı yapmış Allah.